Enerji çeşitlerinden biri olan ses, dalgalar halinde, ve cisimlerin titreşmesiyle oluşur. Ses yalıtımı nedir? Ses dalgalarının nüfuz etmesini ve bulunduğu ortamdan başka bir ortama geçmesini engelleyip, gürültü faktörünün ortadan kalkmasını sağlayan çözümlerdir. Ortamda bulunan ses ile geçirilen ses arasındaki desibel farkı, iletim kaybı olarak ifade edilir. Bir bölme, hem dış hem de iç gürültü için yalıtım sağlar. Bu nedenle iletim kaybını, harici veya daili gürültü ile iç ortam gürültüsü arasındaki fark olarak tanımlarız. Bu oran ne kadar yüksek olursa ses yalıtım özelliği o kadar iyidir. Genel olarak iki tür ses yalıtımı söz konusudur. 1- Havadan kaynaklanan ses yalıtımı, 2- Darbe ses yalıtımı, havadan kaynaklanan ses yalıtımı, havadan yayılan ve pencere, kapı, duvar gibi yapısal elemanlardan, kaynaklanan gürültünün, iç ortamlarda en az seviyede işitilmesi olarak açıklayabiliriz. Darbe ses yalıtımı, çoğunlukla çarpma sesinden meydana gelir, darbe kaynaklı sesler halı veya yüzer şap kaplaması ile ses yalıtımının iyileştirilmesi olarak tanıtılır ses azaltmaya yönelik bir dizi temel yaklaşım vardır, kaynak ile alıcı arasındaki mesafenin artması, ses dalgalarının enerjisini yansıtmak veya abzurbe etmek için akustik bariyerlerin, kullanılması, metamalzemeler, ses saptırıcılar, gürültünün maskelenerek en az seviyede hissedilmesini sağlar, insanların, dinlenme ve uyuma gibi aktivitelerini devam ettirmek için gürültüsüz bir ortama ihtiyaçları bulunmaktadır, gürültü, onu algılayanlar için rahatsız edici, istenmeyen ve sağlığa zararlıdır, tedirginlik, dikkat bozukluğu, dinlenmeyi ve uykuyu önler, bu sorunun devam etmesi halinde kronik sinir bozukluğu ve strese sebebiyet vermektedir, gürültünün vereceği zararı en az seviyeye indirgemek için ses yalıtımı zaruri hale gelmiştir, binalarımızda ve çevre yapılarda ses yalıtımı neden yaptırılmalı, birinci komşu konforu, apartmanlarda komşu evden gelen sesleri, duyma ve hissetme eğilimini en az seviyeye indirgemek, ikinci cezai işlem, yüksek sesten kaynaklanan cezai yaptırımlara maruz kalmamak, üçüncü gizlilik, mahremiyete saygı için ses yalıtımı sahip olmak 3. sağlık evlerimizde bebekler, yaşlılar, hastalar veya gece mesaisinden gelip dinlenme ihtiyacı hisseden komşularımızı rahatsız etmemek.